İldiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Budut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Herkese günaydın. Bugün gerek ben, gerek bengi dünyanın farklı yerlerindeki konferanslardayız ve e, iletişim imkanlarımız kısıtlı. Dolayısıyla bunu kayıttan e, size sunmaktayım. E, bugün degrowth konusundaki e, birkaç gelişmeden bahsedeceğim sizlere. E, hatırlarsanız e, degrowth ya da Türkçesiyle e, kontrollü küçülme... Ya da büyümeme olarak çevirdiğimiz hareketle ilgili olarak gerek aktivizm anlamındaki gerek akademik yaşamdaki gelişmelerle ilgili olarak sizlerle sık sık konuşmaktaydık. Şu tür 3 gelişme var onu paylaşmak istiyorum. Enteresan gelişmeler ve bu gelişmeleri izlemeye de devam edeceğiz programlarımızda. Bir tanesi bu ayın 18 ve 19'unda Avrupa Parlamentosunda farklı 6 politik grup milletvekilinin önderliğinde bir grup sivil toplum kuruluşunun ve işçi örgüt, örgütlerinin de katkılarıyla, İki günlük bir konferans yapılıyor The Growth üzerine. Avrupa Parlamentosu'nda bu konunun gündeme gelmesi, masaya yatırılması çok önemli. Bir bundan bahsedeceğim. İkinci olarak bu iki günlük çalışmaya bir girdi sağlamak üzere bir grup akademisyenin ki aralarında ben ve Bengi de bulunmaktayız. Ee, hazırladıkları bir metin var bir tür e, petition manifesto bundan da bahsetmek istiyorum. Üçüncüsü de e, yine bu hareketin e, önemli isimlerinin yer aldığı Barcelona Üniversitesi'nde Otonoma Üniversitesi'nde e, ilk kez bir e, program açılıyor master programı degrowth growth üzerine. Bu üç e, önemli ve enteresan e, gelişmeden bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Evet Avrupa Parlamentosu'nun bir anlamda büyüme fetişizmi olarak ifade ettiğimiz e, her türlü e, gelişmeyi e, büyüme endekslerine e, referansla açıklamasına e, itirazın ortaya çıkışı eski ama e, kapsamlı bir e, toplantılar dizisinin başlatılması yeni. Ee, bunun e, önümüzdeki günlerde yapılacak olan e, toplantıda da Avrupa'ya dair bir takım tartışmaların e, gündeme gelmesi bekleniyor. Dediğim gibi ikinci nokta e, bir grup akademisyenin e, DeGroft konusundaki e, ana felsefeleri diyeyim toparladığı bir yazısı var. Bu yazısının bu yazzan üzerinden biraz gitmek istiyorum. Bu yazıda öncelikle büyüme fetişizmine yönelik kaygılar dile getiriliyor. Tüm ekonomik gelişmeyi, tüm ekonomik ilerlemeyi, ...büyüme rakamlarına indirgen yaklaşımın e, nedenli sağlıksız olduğu bir kez daha vurgulanıyor. E, hatırlayacaksınız, e, konuşmuştuk daha önce. E, aklınıza gelebilecek tüm ekonomik problemleri sadece ve sadece e, büyüyerek çözebileceğimizi e, düşünmek çok büyük bir yanılsama. Hem kuramsal olarak hem de pratiğe baktığımız zaman bunun böyle olmadığını gayet iyi biliyoruz. Büyüme beraberinde çok ciddi sosyal ve ekolojik problemler getirmekte. Zira büyüme rakamlarının içerisinde bu tür sosyal ve ekolojik maliyetlerin yer almadığını görmekteyiz. Çevreye verilen bir hasarın... Ee, sosyal dokuda oluşan bir maliyetin e, bu rakamların içerisinde bulunmaması. E, sonunda ne üretirseniz üretin, ne tüketirseniz tüketin. Bunun e, büyüme olarak yansıtılması tabii çok sıkıntılı, çok e, problemli. E, dolayısıyla ilk e, bu metinde vurgulanan husus, belki bir hatırlatma. Ee, anlamında e, büyümenin nedenli e, sıkıntılı olduğu ee, yazının ikinci kısmında asıl e, derdimizin neler olması gerektiğine dair bir vurgu var orada da söylenen e, önemli olan noktanın e, insanların ve grupların yaşam kalitesini yükseltmek olduğu bunu yapabilmek için de um, öncelikle e, dünyayı yaşanabilir kılmak e, gerektiğine bir referans var. E, akabinde de e, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin azaltılmasına e, yönelik bir çağrı yapılmakta. Daha sonra e, bu bir grup akademisyenin imzaladığı... E, Büyüme fetişizmine son verelim başlığıyla kaleme alınan bu yazıda dört tane de somut politika önerisi sıralanmış durumda. Bunlar enteresan bunların üzerinde düşünmemiz lazım Türkiye olarak belki şu an için bize lüks gelebilir ama. Biraz daha uzun soluklu baktığımızda, uzun elimli e, politikalar üretmeye çalıştığımızda bu dört önerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz. E, bunların ilki e, Avrupa Parlamentosu'nda e, post-growth, büyüme sonrası gelecek e, başlıklı bir e, özel bir komisyonun ihtas edilmesi çağrısı ...yapılmakta... ...yani farklı ülkelerde... ...gerek... Yani ...bu tabi Avrupa yönelik bir çare ama... ...malum... ...Dgrowth Hareketi dünyanın farklı yerlerinde de var... ...farklı yerlerdeki... ...farklı coğrafyalardaki... ...Dgrowth çalışmalarını... ...bir anlamda derleyip toplayacak... ...ama daha tabi spesifik olarak... ...Avrupa'ya yönelik... ...önerilerde bulunacak... Bir komisyonun oluşturulması Bu önemli zira bugüne kadar oldukça bölük pörçük sunulan politikaların bir anlamda harmanlanması Bunun bu tür çalışmaların bir anlamda kütüphanesinin oluşturulması çok önemli İkinci İkinci Çağrı ikinci öneri, ikinci politika önerisi alternatif makroekonomik endikatörlerin oluşturulmasına yönelik. Bu konuda da yapılmış birçok çalışma var ama bunların da bir derlenip toplanması lazım. Yani büyüme rakamları gerek insan mutluluğunu... Düzgün yansıtmıyor gerek e, sosyal ve ekolojik maliyetleri dikkate almıyor diye eleştiriyoruz. Çok güzel peki e, yerine ne koyacağız? E, ne tür alternatif endikatörlerden bahsetmek durumundayız? Tabii bu tek bir endikatör olmak durumunda değil bir e, endikatörler malzemesi olabilir e, bahsedilen e, alternatif yaklaşım. E, neyse bunlar bunların üzerinde çalışılması ve Avrupa için Avrupa ülkeleri için bu endikatörlerin oluşturulması bunların istatistiklerinin tutulması ve yayınlanması çağrısı yapılmakta. Yani siz tamam ekonomik olarak şu kadar büyüdünüz ama bu işi yaparken de şu şu şu çevresel maliyetleri oluşturduğunuz şeklinde bir anlamda tüm Avrupa'nın üzerinde anlaştığım, Um, e, istatistiki verilerin e, hazırlanması ve bunların e, ulaşılabilir kılınması e, çok önemli hakikaten um, dolayısıyla bu endikatörlerin e, bir anda e, yani insanların iyi yaşamına dair bize e, e, bilgi sunması gerekiyor bir yandan kullanılan kaynakların Neler olduğuna dair bilgi sunması gerekiyor. Eşitsizlik ve adaletsizlikler yaşanıyorsa bunlar hangi alanlarda yaşanıyor, nasıl yaşanıyor, bunların sonuçları ne oluyor. Bu konularda bilgi sunması gerekiyor. Ve aynı zamanda da insana yaraşır iş imkanlarının ne şekilde artırılabileceğine dair fikirler üretebilmek için... Farklı iş türlerinin de bir anlamda kategorize edilmesi ve kimin nerede, ne kadarlık bir zaman sarfında çalıştığı, ne tür işler yaptığı, ne tür sıkıntılara maruz kaldığı şeklindeki verilerin de değerlendirilmesi gerektiğine yönelik bir kaygı dile getiriliyor. Dolayısıyla burada tek bir gayri safi milli asaladaki, ...büyüme olarak... E, ...bizim bile geldiğimiz... E, rakam yerine... E, ...çok daha zengin... E, ...insan ve... E, ...ekolojinin... E, ...bir arada yaşamasına da imkan kılacak... ...bir dizi... ...verinin hazırlanması, bunların... ...tutulması, takip edilmesi... ...istenmekte. E, şüphesiz... ...bunların bir kısmının belki... ...anketler üzerinden alınması... E, ...gerekiyor, bir kısmının... E, ...işte daha ince çalışmalarla... ...değerlendirilmesi gerekiyor. Bir kısmı için eğer... ...ekolojik bir takım maliyetler varsa... ...bu maliyetlerin... ...bir şekilde... ...rakamsal olarak karşılıklarının... ...oluşturulması gerekiyor. Tabi bütün bunlar... ...hem kuramsal olarak... ...beraberinde ciddi sorular getirmekte... ...hem de bu kuramsal... ...soruları çözebildiğimiz varsayım altında... ...ciddi bir iş yükü getirmekte. Bunların... ...münferit akademik çalışmalarla e, oluşturulması e, mümkün değil. E, alternatif e, büyüme rakamlarına yönelik... ...örneğin yeşil e, gayri safi milli hasıla kavramı vardır. E, bunlara yönelik e, çabalar var. Ama bunlar münferit, uzun soluklu değil. E, farklı metodolojiler uygulanabiliyor bir ülkeden bir ülkeye. Bunları bir anlamda e, ortaklaştıran... E, yani Avrupa'daki farklı ülkelerin durumlarını e, e, benzer e, yöntemlerle ölçen bir e, yaklaşımın gerekliliği vurgulanmakta. E, e, diğer bir öneri... E, e, ...her ülke için, Avrupa ülkesi için e, bir... E, ...bu post-growth e, sürece geçişi sağlayacak, temin edecek... ...bunun takibini yapacak, kolaylaştıracak e, bir bakanlığın ihtas edilmesi. Yani bunun uzun soluklu bir süreç e, olacağını öngörmekteyiz zaten. E, bu uzun soluklu sürece e, ülkeleri hazırlayabilmek adına birbirleriyle bağlantı içerisinde olan, birbirlerini takip eden bir bakanlık her Avrupa ülkesinde oluşturulsun önerisi var bu yazıda. Bu tabii çok enteresan bir önerim, bütün bir anlamda ezberleri bozan bir önerim. Yani tüm dünyada, özellikle neoliberal ...feyizde... ...vurgunun... E, ...büyümeye ve... E, ...parasal kazançlara... ...yapıldığı bir dönemde... E, ...işte bir bakanlık oluşturulsun ki... ...post growth... ...geleceğe ülkeleri hazırlasın... E, ...küçülmeye yönelik... ...en azından büyümemeye yönelik... ...stratejileri geliştirsin... E, ...derdimizi... İktisadi büyümeden insanlığın, topluluğun iyi yaşamına, ekolojinin korunmasına versin, gelir ve servet dağılımlarını düzeltsin şeklinde görev tanımı olacak diyeyim, bir bakanlığın oluşturulması fikri tabii çok enteresan. Şimdi tabii bunun daha alt başlıkları da var. Bunları da konuşuyorduk. Ee, e, hak temelli gelir, basic income. Yine daha önce bahsettiğimiz e, bu gündemde. E, çalışma saatlerinin azaltılması yine gündemde. E, bir kişinin kazanabileceği gelirin e, maksimum bir tavanının oluşturulması önerisi gündemde. E, bütün bunlar... E, insan ekonomi ve doğa ilişkisini daha farklı denslerle e, okumayı ve daha farklı bir gelecek tahayyül etmeyi amaçlamakta. E, bir diğer e, somut öneri de e, bir a, Avrupa ülkelerinin kendi aralarında. ...bir araya gelip bir uh, el sıkışma uh, yapmalarına çağrı. Uh, zira işte ülkelerin bazıları uh, degrowth patikasına girmişken... ...bazıları girmemişse... ...bunun getireceği çok ciddi uh, politik uh, sorunlar olduğu... ...ekonomik sorunlar olduğu aşikar. Dolayısıyla da bir... Uh, El sıkışmanın nedenle önemli olduğu, en azından Avrupa e, özelinde bir el sıkışmanın nedenle önemli olduğu e, vurgulanmakta. E, tabii bu dört başlık ne kadar e, 18 ve 19'unda gerçekleştirilecek olan Avrupa Parlamentosu'ndaki e, toplantıda gündeme alınacaktır ve ne kadar... E, ...işte ciddi bir şekilde değerlendirilecektir... ...bunu göreceğiz... ...18-19'undaki toplantının... ...sonuçlarını da sizlerle... ...paylaşıyor olacağız... ...şüphesiz ufak bir grup... ...genelde işte... ...yeşil partilerin... ...parlamenterlerinin... ...oluşturduğu... ...bir organizasyondan bahsediyoruz... ...ama yine de Avrupa Parlamentosu'nun... ...bir anlamda resmi bir şekilde... ...birine... ...büyüme fetişi masaya yatırıyor olması e, önemli bir gelişme, önemli politik bir gelişme. E, bunun e, akademi ayağıyla bağlantısının da iyi kurulduğu durumda... E, ...en azından Avrupa açısından e, alternatif bir e, e, patikanın e, oluşturulmakta olduğuna dair e, güzel sinyaller alıyoruz... Ee, bu konuyu da dediğim gibi e, tekrar aktarmaya devam edeceğiz. Ee, üçüncü hoş gelişme e, bu tür işlerin içerisinde yıllardır olan e, isimlerini zikrettik. E, Martinez Alier gibi, e, Giorgio Scallis gibi e, akademisyenlerin olduğu Otonoma Barcelona Otonoma, otonoma Üniversitesi. Um, bu yıl yeni bir uh, master programı oluşturdu. Uh, master programının ismi D-Growth. Uh, üzerine master. Uh, 15 öğrenciyle uh, akademik hayatına... Uh, uh, ...Ekim'in başında başlayacak. Uh, hoş bir gelişme de var. Bu 15 öğrencinin bir tanesi de... Uh, bazı üniversitesinden e, Gökçe arkadaşımız e, ona da şimdiden başarılar diliyoruz e, program biraz ilerlediği e, anda kendisiniyle e, bağlantı kurup e, programın içeriği hakkında da e, sizleri bilgilendiriyor olacağız önemli şu açıdan önemli e, yani bugüne kadar e, yani üniversite e, programlarına baktığınız zaman yani, münferit olarak e, büyüme meselesine yönelik e, endişelerin, kaygıların en azından sorgulamaların yapıldığı e, durumlar tabii ki mevcut ama e, bir programın oluşturulması bir master programının e, ihdas edilmiş olması çok enteresan netice itibariyle önemli bir e, ihtiyaç e, daha farklı bir e, iktisat nasıl kurgulanır daha farklı bir İktisat anlayışı nasıl oluşturulur Bu tür soruların cevabını verebilmek adına Böyle bir programın başlatılmış olması Çok enteresan ve güzel Dediğim gibi bu konuyu da tekrar konuşuyor olacağız Evet e, D-Growth konusunda böyle güzel ve enteresan gelişmeler var Bunların e, Somut sonuçları ne olacaktır? En azından Avrupa politikasına yönelik e etkisi e kısa dönemde e ne kadar e sarsacaktır mevcut dengeleri? E tabii burada e gerçekçi olmak lazım ama öbür taraftan da alternatif e yaklaşımları... Düşünmek adına, bunları oluşturmak adına, bunları farklı kesimlerle tartışmak adına bu gelişmelerin önemli olduğunu hissetmekteyiz. Sizlerle paylaşmak istedik. Önümüzdeki programlarda hem e, Otonoma Barcelona'daki e, bu master programına dair bilgi veriyor olacağız. Hem de e, bir Rüksel'de 18-19 Eylül'de yapılacak olan... D-Growth toplantısının sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Evet teşekkürler ve iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. What a world, what a life I'm in love I got a song that I sing I can make the rain go Anytime I move my finger Lucky me, can't you see I'm in love Life is a beautiful thing As long as I hold the string I'd be a silly so-and-so If I should ever let go I've got the world on a string Sitting on a rainbow Got the string around my finger What a world, what a life I'm in love Life is a beautiful thing As long as I hold the string I'd be a crazy so-and-so If I should ever let go I have got the world on a string Sitting on a rainbow Got the string around my finger What a world Look at that beautiful girl What a wonderful life I'm in love Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengal Kulut ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar